Leyl Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla and dosun yürüyüp örttüğü zaman geceye açılıp ağardığı zaman gündüze erkeği ve dişiği yaradana ki hakikaten sizin sayu ameliniz bölüm bölüm çeşit çeşittir bundan sonra kim verir ve sakınırsa o en güzeli de tasdik ederse biz de onu en kolaya hazırlarız. Ama kim cimrilik eder, kendisini müstahaneyi görür. Ve o en güzeli yalan varsa, biz de ona en güç olanı kolaylaştırırız. O helak olduğu zaman malı kendisine asla faide vermez. Şüphesiz bize ait olan her halde doğru yolu göstermektir. Elbet ahirette, dünya da bizimdir. İşte ben size alevlendikçe alevlenen bir ateşin tehlikesini haber verdim ki ona en bedbah olandan başkası girmez. Öyle bedbah ki o hakkı yalanlamış, imandan yüz çevirmiştir. Halbuki çok sakınan, malını Allah nezdinde sırf temizlenmek için veren ondan uzaklaştırılacaktır. Onun nezdinde bir kimsenin Allah tarafından mükafat edilecek hiçbir nimet ve minnet yoktur. O bunu sırf o çok yüce Rabbinin rızasını aramak için yapmıştır. Her halde kendisi de ileride hoşnut olacaktır.